Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette de ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin, vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet versin. Kalplerimizi İslam'dan ayırmasın, ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri sevdikleriyle beraber kılsın. Nefsimize uyduğu, nefsimizin sevdiği insanlarla beraber kılmasın. Allah Azze ve Celle bu nurlu yolda iyi insanlarla, tevhid ehli insanlarla bizleri beraber kılsın. Ve Müslüman olarak öldürüp, Müslüman olarak cennete girenlerden eylesin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu günde yüzleri ak olanlardan eylesin. Ve kalabalık bir günde sahabenin sorduğu gibi biz Rabb'ımızı görecek miyiz dediğinde cennette en son nimet olarak Rabb'ınızı böyle göreceksiniz dediği gibi Rabb'imizin cemalini görenlerden eylesin. Evet kardeşlerim iman derslerine devam ediyoruz. Bugün ders biraz ilmi biraz ağır olabilir ama öğrenmemiz, bilmemiz gereken esaslar vardır. Bu esaslar, bu ölçüler bilinmeden bazı meselelerin de net olarak anlaşılması da biliyorsunuz mümkün değildir. Yani eğer bilgi kirliliği varsa, kavram kargaşalığı varsa şapla şeker yer değiştirdiği gibi müminle münafıkta müminle müşrikte anında yer değiştirir. Aynen alimle Belam'ın yer değiştirdiği gibi. Sen bakarsın Belam dersin o bakar Şeyhülislam der. Mesela bir bidat meselesini ele alın. Kelime nedir? Yenilik sonradan ortaya çıkandır. Ama dinde bir şeye bidat diyebilmen için o meselenin Allah'a yaklaşmada vesile ve Peygamber Aleyhisselam'ın o konuda bir şey dememesi gerekir. Yani sünnete, sünnetten gelen bir şey değilse siz ona ne yapamazsınız? Bidat diyemezsiniz. Yani bugün öyle topluluklar vardır ki hoparlörü bile bidat diyerek, mikrofonu bile bidat diyerek kullanmazlar. Ama son model Mercedes'e uçağa binerler. Deveyle gitsene lan. Madem bidatsa o da bidat. Onun için ölçü kaide dinde öğrenilmezse meselelerde hep birbirine ne yapacaktır? karışacaktır. Aynen iman meselesi dersin ilk başlangıcında da dediğimiz gibi hassasiyetle üzerinde durulması gerekir. Zan ifade bu meselelerde geçerli değildir. Her zanni ifade çift taraflı olması hasebiyle İnsanda yakinlik ne yapmaz? Oluşturmaz. Düşünün şurada bir meselemiz var. Din, dini bir meselemiz. Allah Azze ve Celle'nin emri gereği ihtilaf ettik, ihtilafımızı dine götürdük. Ayet ne diyor? Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Üçüncü bir merci. Emir sahiplerine de. Yani bir takı var orada. Allah'a ve Resuluna İtaat ettiği müddetçe. Ama ayet devam ediyor. Diyor ki, ihtilaf mı ettiniz? Herhangi bir şeyde, fişe ne kereli geliyor. Yani herhangi bir mesele. Ne yapın? Allah'a ve Resuluna havale edin. Emir yok bak burada. Bitti. Ve bir şart koyuyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Şimdi havale ettiğimiz merci kitap ve sünnetin dışında olursa ki mümkün değil o meselemiz katmerleşir mi yoksa ihtilafımız düzelir mi? Hangisi? Çünkü kitap ve sünnetin dışındaki her şey zannidir. isabet edebilir, hata da edebilir. Öyleyse... Bir meselede, dini bir meselede bir şeyi işliyorsak, bunun muhakkak zansız, vahiden olması nedir? Şarttır. Bugün bakın Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından tutun zatı, subuti sıfatlarına kadar nasları bırakan insanlar, akıllarıyla hareket eden insanlar, imanın zirvesinde İmanın en şerefli dalı, tevhidin en şerefli dalı Allah'ın isim ve sıfatları değil midir? Ama bugün Allah'ın sıfatları inkar edilir vaziyette. Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda bile Allah'ın kitabında geçen ayetleri okuyorsunuz ama manasını dahi söyleyemezsiniz. Allah semada diyemezsiniz. Allah göktedir diyemezsiniz. Ayet olmasına rağmen sizi kafirlikle ve müşriklikle ne yaparlar? İtam ederler. İşte bu bilgi kirliliği ve yakini bilginin o insanlara ulaşmamasından kaynaklanan sıkıntılardır. Onun için kardeşlerim iman dediğimizde veyahut dinin herhangi bir meselesi dediğimizde aklı sadece bir meleke ve vahiy anlamada bir değer olarak düşünün. Bir ilah veyahut bir ölçü veya başka bir merciye koymayın. Koydunuz mu Din, dinlikten, siz de İslamlıktan çıkarsınız. Çünkü İslam dini, akıl dini değil, akıllıların dini. İslam dini, akıl dini değil, vahiy dinidir. vahye inananların dinidir. Evet, bugünkü ilk meselemiz Allah Subhanahu ve Taala'nın isim ve sıfatlarına dair olacak inşallah. Akidemiz Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleriyle çağrıldığına, Allah'ın kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı aynı şekilde Ali'sülatu vesselam'ın da Allah'ı vasıflandırdığı aynı şekilde müminlerin sahabenin bizlere naklettiğidir. Ali'sülatu vesselam'ın Allah'ı vasıflandırdığı sıfatlarıyla Allah'ın vasıflandırdığına, sıfatlandığına ehli sünnet inanır ve Allah azze ve celle Adem Aleyhisselam'ı eliyle yaratmış Allah'ın eli iki ele açıktır. Dilediğinde infakta bulunur. Biz Allah'ın ellerinin nasıl ve niceliğini bilmeyiz. Bize keyfiyeti meçuldur ve Allahu Teala arşa istiva etmiştir. Çünkü yüce Allah arşa istiva ettiğini bildirmiş. İstivanın keyfiyetinin nasıl olduğunu bize ne yapmamıştır zikretmemiştir. Şimdi bu noktadaki iman meselesi dikkat ederseniz Akıl devreden ne yapmıştır? Çıkmıştır. Akli düşünceler devreden ne yapmıştır? Çıkmıştır. Allah Azze ve Celle kitabında kendisini nasıl bildirmiş, Resulü da nasıl bildirmişse, hiçbir söz, düşünce ve davranışa girmeden olduğu gibi ne yaparız? Kabul ederiz. Allah Azze ve Celle, Allah Adem'i iki eliyle yarattı diyorsa bitmiştir. Etten, kandan, tırnaktan, düşüncesine ne yapmayız? nasıllığına, niceliğine, temsiline, teşbihine girmeden olduğu gibi iman ederiz. Veyahut İmam Maliye, Allah kendisinden razı olsun, en verilen misallerden bir tanesi, Şeyh'e gelip istiva hakkında soru sorulduğunda, Şeyh kıpkırmızı olmuş, yarım saat durmuş, cevap vermemiş, istiva malum Allah kitabında ne yapmıştır? zikretmiştir inanmak dindendir keyfiyeti meçhul bildirilmemiş soru sormaksa bidattır ve atın bu bidatçıyı ve bir daha bu meclise ne yapmayın almayın ifadesini kullanmıştır bizim bu konudaki imanımız nedir bu noktadadır demek ki Allah'ın isim ve sıfatları kendisinin verdiği isim ve sıfatlardır Kendisinin bildirdiğidir ama bugün maalesef yaşamış olduğumuz toplum Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ya sağdan alıp soldan verme zikir şeklinde algılamış veyahut hadis-i şerif gereği kim Allah Azze ve Celle'nin isimlerini öğrenirse cennete girer diye sadece bülbül gibi şakıyan ama manasından muhtevasından uzak durumlara ne yapmışlardır düşmüşlerdir. Tevhid ehli Müslümanım diyen insan, Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisini hayatında görendir, onlara iman edendir, nasıllığına, nicelliğine karışmayan, sadece geldiği gibi kabul edendir kardeşlerim. <gülüyor> Rabbimizin rububiyetine dair baktığımızdaysa biz buna aynı zamanda iman diyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle biraz önce zikrettiğimiz gibi, allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmış ve ne yapmış? Onlardan bir ahit almıştır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İşte İslam'da buna iman diyoruz kardeşlerim. Yani dabı bilme imanın ilk basamaklarından bir tanesidir. Ve bunun inkarı da mümkün değildir. Hani bugün ateist, mesit bilmem ne diyorlar ya aslında ateist diye hiç kimse Yoktur. Sadece kendisini kandıran asalaklar vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle <gülüyor> firavunun ruhunu da bizim ruhumuzu da bütün peygamberlerin ruhlarında toplamış, herkese bir soru sormuş. Nedir? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbinizim ha demiyor bakın. Sorunun cevabını bizim nefislerimize bırakıyor ve hepsinden cevap evet. Ama dünyaya gelin bakın. Firavun gibi birisi ne diyor? Ben ilahım diyor. Ben sizin rabbanızım Ama ölürken ne diyor? İman ettim. Şimdi mi aklına geldi? Şimdi mi diyor aklın başına geldi. Bu da gösteriyor ki kişi ancak küfür eder. Allah'ı inkar eder. Rab'lık ilahlık iddia eder. Ama kalbi devrede değil. İşte İslam'da buna mugalata yoluyla küfür denir. Öyleyse sizin yapacağınız Allah'ı inkar eden bir insana akli olarak birkaç mesele sorduğunuzda veyahut kestirmeden gidelim. Vaktimizi almasın gavurlu. Uçak düşerken en atayist bile ne yapar? Veyahut bir atayist dedikleri insan küfür bile Allah belanı versin der. İnkar ettiğini ne yapar? Adını zikreder. Yani belada olsun, başı sıkışırken olsun inkar ettiğini o zaman Kalbi ne yapar? Yalanlamadan diliyle ikrar eder. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin Rablığını ikrara biz iman diyoruz. O yarattıklarının malikidir. Onları mahlukatın olan bir ihtiyaçtan dolayı yaratmamıştır. Ve mahlukatı yaratmasının arkasında başka bir sebep yoktur. Lakin o dilediğini dilediği gibi yapan ve dilediği gibi hükmedendir. Yaptıkları sorgulanmaz. Lakin kullar yaptığı her şeyden sorgulanır ve hesabını verir. Bu rububiyete dair iman noktasını anladınız mı? Yani Allah Azze ve Celle yarattığı her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında giderendir. Her şeyin rızkını verendir. Her şeyi kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. Tek muhtaç olmayan. Allah Azze ve Celle'dir. Hiç kimseye hesap vermez, Allah'ın hiçbir şeyi sorgulanmaz ama yarattığı her şey sorgulanır ve biz de Rabbimize karşı sorumlu insanlarız. Ne amel etmişsek, zerre kadar bir hayır işlediysek bunun karşılığını göreceğiz, zerre kadar şer işlemişsek bunun da karşılığında cezayı ne yapacağız göreceğiz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir ve güzel isimlerle çağrılır. Biz buna İslam'da Esma'il Hüsnâ diyoruz ve kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı aynı şekilde aleyhissalatü vesselamın da Allah'ı vasıflandırdığı sıfatlarıyla vasıflanmıştır. Yeryüzü ve gökyüzünde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz, bir eksiklikle veya kusurla Yahut da illetle sınıflandırılamaz. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bunlardan münezzehtir. Bu noktada Kur'an kıssalarını hepiniz okumuşsunuzdur. Okudunuz mu diye sormayacağım da hatırlatacağım. Elbette ki hepiniz ezbere biliyorsunuz. Bazı kavimler var ki artık en güçlü biziz. Bizden güçlü yok diyenler vardı. Hatırlıyor musunuz? Ne yaptı Allah onları? Ordular göndermiyor. Bir ses, bir çığlık onlara ne yapmıştır? Yetmiştir. Bugün de aynı şekilde en güçlü biziz. Bizden güçlü yok. Göklerin hakimi biziz. Yerlerin hakimi biziz diyen insanları Allah ne yapıyor? Onlara gönderen neyse, gönderdiği neyse, aynısını yine onlara ne yapıyor? gönderir. ama, Herifler alışmış. Birinci Elizabeth kasırkası, ikinci gelmeden daha atlarını bile ne yapmışlar? Koymuşlar. Yani geldi gönderdi istediğini gönder. Hiç umurumda değil. Veya tsunami diyorlar. Birçok şeylerle Allah'ın onlara verdiği cezayı kendilerine yumuşatmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle'yi ne yapamazlar? Aciz, bırakamazlar. Hatta bir risalede okumuştum kardeşler Japonlarla Fransızlar bir uçak yapmışlar kargo uçağı ve şu ana kadar yapılan e, uçakların en böyle kapsamlısı ve en çok yük taşıyan çok uzun bir şekilde havada kalabilen birçok deneme testleri falan yapılıyor. Her şey kusursuz uçak ilk seferinde parça parça olmuş parçasını bulamamışlar. İslam alemin şöyle bir şerh düşmüş. Uçağın diyor, bir kusuru vardı diyor. Gökler hakimi diye yazmışlar. Bir şeyi diyor, oydu. Başka bir kusuru yoktu. Allah da onlara ne olduğunu gösterdi diyor. Hatta gazete küpürleriyle Muhammed tutup koymuş yani. Allah şakir rahmet eylesin. Evet, demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin e, gücünü, Kahrını hiç kimse ne yapamaz? Engelleyemez, sorgulayamaz, aciz bırakamaz. Bir eksiklikle veya kusurla bir illetten Allah Azze ve Celle asla ne yapılamaz? Sınıflandıramaz, sıfatlanam sıfatlandırılamaz. Evet, ilk önümüze gelen meselelerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin elleri. Kardeşlerim ifadelere baktığımızda Allah Subhanahu ve Taala Allah, Adem'i iki eliyle yaratmıştır. İkeli geniştir. Dilediğinde infakta bulunur. Bu gibi ifadeleri ne yapıyoruz? Kur'an'da ve sünnette görüyoruz. Ellerinin nasıl olduğu, neye benzediği hususunda bilgi yoktur. Çünkü Allah'ın kitabı keyfiyeti hakkında bir şey bize ne yapıyor demiyor. Öyleyse, hasıl, <gülüyor> şikayet. Allah'ın azaları olduğu, uzunluğu, genişliği, ağırlığı, inceliği ya da mahlukatta örneklendiği gibi benzerlerine sahip olduğu inanlamaz, düşünlemez ve gündeme de bu ne yapılmaz getirlemez. Olduğu gibi iman ediyoruz. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Celal ve ikram sahibidir. Rabbimizin yüzü mübarektir. Evet. Bizim inancımız budur. Ama maalesef mutezile, havariç ve diğer heva ehli gruplar bizim inandığımız gibi inanmaz. İsim ve sıfatlarda bunların e, ciddi müşkilatları vardır. Ve isim ve sıfatların birçoğunu ya tevil eder, ya inkar eder, ya bir şeye ne yaparlar? Benzetirler kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin naslarda elleri vardır. Veyahut bir rivayette gökleri bir eliyle yerleri diğer eliyle diye gelir. Burada da iki eli olarak gelir. Müslüm'deki ifadede Allah'ın iki eli de sağdır diyor. Sol olarak ne yapmıyor? Gelmiyor. Bir tane rivayet var Müslüm'de. O da şazdır. Sahih rivayetlere muhalefeten gelmiştir. Doğru olanı Allah'ın iki eli de nedir? Sağdır. Sol eli diye bir ifade hadis kitaplarında gelse dahi şaz olarak gelmiştir. Doğrusu iki de sağdır. Bunun münakaşasına girmeyeceğim ama maalesef İstanbul'daki bazı şeyler bunun münakaşasına girip ortalığı bulandırabiliyorlar. Fakat doğru olanı bu. Yine Allah Azze ve Celle'nin yüzü, işitmesi, ilmi, kudreti ve kelamı vardır. Biz buna bu şekilde ne yaparız? İman ederiz. Allah'ın yüzü olduğu, işittiği, gördüğü, ilmi olduğu, kudreti ve kuvveti olduğu, konuştuğu, mutezil ve başkalarından sapkınların dediğinin aksine ispat edilir. Allah Azze ve Celle'nin <gülüyor> Rahman Suresi'nde geldiği gibi, celal ve ikram sahibi olan bunun yüzü baki kalacaktır, gelen ayette. Yine Allah bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Nisa, 166'da. Dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Bakara 255'te. Veyahut namazda nereye dönerseniz dönün Allah'ın veci, yüzü oradadır diyor. <Gülüyor> yani ne kadar naslara gidersek gidelim ee, göreceğimiz nedir? Ayetlerde Allah'ın isim ve sıfatları nedir? Ortaya çıkıyor. O ne diyorsa odur. Yasin suresinde dediği gibi o bir şeye ol dedi mi o oluver, bitmiştir. O kadar. Neden olmadı veya olmayışının nedenliğini de bize sorgulama ne yapmaz? Düşmez. <gülüyor> bir şeyin olmaması Allah Azze ve Celle'nin o işte onu murat etmemesindendir. Biz de bunu ne yapmayız? Sorgulamayız. Ve Allah'ın ilmi her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Onun ilminin dışında hiçbir şey cereyan etmez. Maalesef bugün günümüzde e, iman meselesi olduğumuz için aşama aşama gidelim. Nasih ve mensuh meselesini inkar eden Muhammed ümmetiyim diyen insanlar var değil mi? Peki bunlar inkar ederken neyinden inkar ediyor biliyor musunuz? Allah'ın ilminden Hiçbir şey eksik değildir. Nasif ve mensua inanmak yani Allah'ın ilminden zafa düşmektir diyerek, akli düşüncelere girerek ne yapmışlardır? Hem kader inkarına hem de nasif ve mensunun inkarına gitmiştir ki bu Şia'da ve Muhtezile'de gündeme gelmiş. <gülüyor> Halbuki... E, Ayeti kelimeye baktığımızda Allah Azze ve Celle biz bir ayeti indirirsek, unutturursak veya bir benzerini getirirsek veya tahsis edersek bunu yapmaya kadir değil miyiz diyor. Bunu söyleyen kim? Allah Azze ve Celle. E Allah Azze ve Celle böyle demişse bizim bu konuda bir şey söyleme hakkımız var mı? Yok. Ama maalesef Kur'an'ın veyahut Kur'an demeyeyim vahyin tamamına iman etmezsek tamamıyla meselelere bakmazsak, aklı orada devreye sokarsak, o teviller birçok iman anlayışında ne yapmıştır? Bozmuştur. Öyleyse Allah'ın ilmi, her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. O ne demişse, odur. Onun demediği de doğru olarak kabul ne yapılamaz? Dinde kabul edilemez kardeşlerim. Allah'ın iradesi, İman eden insanların hep birlikte dediği gibi Allah'ın dilediği vuku bulur ve her neyin olmasını irade etmezse o şeyde vuku bulmaz. Sözü kabul ve tasdik eder, söyleriz. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Tekfir 81'de. Evet demek ki onun istediği olur, istemediği ne yapmaz? Olmadığında da ne yapmayacağız? Adam mesela bazen söyleyeceğini direkt söylemez. Fıkra yoluyla bir gönderme yapar. Bizim günümüzdeki küfür ehli de neyle gönderme yapıyor? Şu toplumun akil adamları bile kimler biliyor musunuz? He? Zinası bilmem kaç tane olan sanatçı adı altında. Veya Arabeks'te her ne kadar... Allah'a isyanıyla en fazla, saza böyle fazla vuranlar varsa bu toplumun söz sahibi kim? Onlar. Bakın bu topluma küfrü, fıskı, isyanı öğreten şeytanın mızmarları kimler olmuş? Sanatçı veya e, ne adı altında artık sanatçı diyemiyorum da terbiyem de başka bir kelime bulamıyor. Bunların söylediği sözlerle maalesef küfür. Yaygın bir hale ne yapılmış? Gelmiş. Şimdi bir Müslüman oturduğu yerde mırıldanıyor. O zevatın söylediği sözleri söylemeye başlıyor. Duymuşsa veya başına bir iş gelmişse veya kızmışsa bir şeyi kaybetmişse artık her neyse. O zaman caiz mi olmuş oluyor? Ve haşa kahpe felek diyor. Batsın bu dünya diyor. Veya kaderimi tekrar yaz diyor. Niye aldın diyor. Bir sürü ifadeler var değil mi? Veyahut şehvete veya birçok şeye davet eden. Demek ki bu Allah'ın Azze ve Celle'nin iradesine ne yapma? Sorgulamaktır ki bu küfürdür. İşte müziğin neden haram olduğunu anladınız mı? Lehvel hadis diyor. i̇bn Mesud diyor ki vallahi diyor bu ayet lokman altı. Çalgının, çenginin müziğin haramlığıyla indi diyor. Ama bugün bakın herkesin telefonundan tut bir torun mesela oyun oynuyor müzik arkadaşların elinde telefon habire dırt dırt dırt dırt müzik hepsi böyle müzik niye çünkü aklını alıyor seni başka bir dünyaya ne yapıyor götürüyor düşün şimdi eskiden bizim o ulusa köşede bir Kor hafız derlerdi. Eline bir tane sopa almış uzun. Çalar dururdu. Herkes başında durur böyle hayranlıkla dinle. O neyi mi diyorlar ne adına? La Kur'an'ı niye dinlemiyorsun öyle? Şimdi gidin o köşede o Ahbank'ın karşısında eskiden o körağı öldü herhalde ki ateşi bol olsun. Ee, o köşede çaldığında herkes başında durur bir de para verirlerdi. Şimdi o köşede gidin siz bir Kur'an okuyun bakın. Ne yaparlar? Önce akli kontrolüne bakarlar. Sonra burası cami mi ya? Siz ne buran okuyorsun? Git camide oku derler. Olmadı kulağından tutar. Hmm diyecekleri yere götürürler. Değil mi? İşte şeytanın mızmarı olan müziğin yaptırmadığı bir şey yok. Veyahut birisi şimdi şurada bir dönbelek çalmaya başlasa herkesin el ayağı ne yapar? Oynamaya başlar. Yani şeytan bu noktayı çok güzel ne yapmış? Kullanmış. İşte küfrü de insana böyle getiriyor. Düşünün bir insanın kendi eşini birisiyle böyle sarmaş dolaş tokalaşmış veyahut değişik böyle milletin gözünün önünde hareketler figürler yaptığını görse ne yapar? Hemen vuracak öldürecek bir şeylere gider. Ama o Müzik dediğimiz olay girdiğinde her şey, bir de alkış tutarlar. Aferin çok güzel karın, çok güzel oynuyorsun, hopluyorsun, zıplıyorsun diye de ne yaparlar? Tempo tuttururlar. Bakın bunlar hep küfür yani şeytanın kullandığı noktalardan birisidir. İman ehlinin işi değil. Şimdi getirirler bu noktada, peki İslam'da hiçbir şey yok, var sen bir cariyenin çaldığı tefi götürdüm ta nerelere getiriyorum. Veya helal olan haram olan ilişkinin e, ilanı için kullanılan bir tef. O kadar. Daha fazla. Yani eline bıçak verdi diye git yemek yap kardeşim. Önüne giden ansan git doğra mı diyorlar sana? Yani bıçak ikisinde yapıyor ama doğra demiyorlar. Git yemek yap, değil mi? Hayır bir şey yap. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin ilmi ne yapılmayacak İradesi sorgulanmayacak. Ama maalesef küfür ağını sistemini kurmuş. Bu sistemde yani boş bıraktığımız nefsimize hoş gelen işte bir müzik vermiş olduğum örnek bu noktada bunun için. Bir müzik veyahut birinin paraya zaafı vardır faiz. Veyahut birinin mahama mevkiye o. Veya birinin kadına zaafı vardır o, şeytan boş bıraktığınız her noktadan girerek o zaafınızı değerlendirir ve ne yapar? Sizin maalesef iman ehlinden çıkmanıza kadar hareket edebilir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Demek ki Allah'ın iradesi sorgulanmayacak, o dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Ha bu noktada şunu da hatırlatmak istiyorum. Cehennemden bazı sahneler var ayetlerde. Biliyorum hepiniz Müslüman olmanız hasebiyle hangi ayet demeyeceğim. Hepiniz ezbere biliyorsunuz. Onlar yalan ateşe girdiğinde ne diyecek melekler? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. E, girin o bakayım yalanladığınızı ateşe diyeceklerdi. Şimdi müşrikler, kafirler veya günah işleyen mücrimler şu ifadeyi de kullanıyorlar. Eğer Allah benim içki içmemi Murad etmeseydi ben içmezdim. Beni fahişe kılmasaydı ben fahişe olmazdım. Hayır. Sohbetimizin başında da dediğimiz gibi Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kim de bu kendisine davet geldi sapmışsa ona da hiç kimse bir şey veremez. Uyarıcı gelmiş mi ateşe girene? Gelmiş. Ne yapmış o? Yalanlamış. Yani imtihanı kaybetmiş. Kendi nefsine uygun olanı seçmiş ve ahiretteki ateşe de kendini ne yapmış? Hazırlamış. Olay budur. Hiç kimse işlemiş olduğu günaha Allah'ın iradesiyle oldu diyemez. Yani kaderimdir. Allah böyle takdir etti diyemez. Evet yazgısındadır ama işleyen sensin. Yazan Allah'tır ama senin işlemenden Allah razı olmamıştır. Çünkü ayeti kerimede her şey Allah'ın ilmi dahilindedir diyor. İyilikler Allah'tan. Kötülükler senin kendi nefsinden yani iradenle işlediğin meselelerdir. Ama her ikisi de Allah'tan neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Demek ki buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Allah'ın iradesine, galebe çalmasına hiç kimsenin bir yolu yoktur, mümkünatı yoktur. Allah'ın ilmini hiç kimse değiştiremez. Allah alimdir. Hiçbir zaman cahil olmayacağı gibi unutmaz da Allah kudret sahibidir ve yenilgiye uğratılamaz. Gelelim günümüze. Şans diye bir kelime var mı? Yani Allah unuttu. Haşa. Şansım yaver gitti de şöyle oldu. Şimdi en büyük kafirlerden Aristo diyor ki filozoflardan birisi neye bakarsam bakayım Allah'ın varlığına ve birliğine beni inanmaya zorluyor diyor. Bak. En büyük böyle baş şeyler filozof mu diyorlar bunlar. Ama diyor yaratıcı Allah. Bunda bir müşkürat yok. Ondan başkası yaratamaz. Fakat diyor nereye yağmur yağdırsa kaç damla yağdırdığını ne yapamaz? Bilemez. Bu gibi ne yapıyor? Şüpheler sokarak insanlara şans kelimesi, şu bu kelimesi atıyor. Halbuki tevafuk. Allah böyle takdir etti. Allah böyle istedi. Allah böyle irade etti kelimesi ne yapılması kullanılması gerekir Allah hiçbir şey unutma tutmaz uyuklama tutmaz hiçbir şeyden Allah nedir gafil değildir bizim görmemiz gibi değildir karanlıkta da görür yerin derinliklerinde de görür her şeyi işitir bizim işittiğimiz gibi değildir engel hiçbir şey ona mani nedir tanımaz öyleyse iman ettiğimiz neyi onu bir bilelim gücünü ne yapalım Evet ona göre şeyimizi takınalım ve küfür bize ne yapamasın zarar veremezsin. Yine kardeşlerim iman meselesinde Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değil. Bu konu üzerine çok durup da kafanızı karıştırmak, bulandırmak da istemiyorum. Ama maalesef e, İslam tarihini okuyan kardeşlerimiz bilir hala günümüzü dahi meşgul eden en önemli meselelerden bir tanesidir. Ha, Müslüman'ım diyen insanlar şu an pek fazla dinleriyle meşgul olmadığı için dinin tartışma meselelerinden de fazla haberdar değil. Ama maalesef bu konu ciddi manada bir yer almış ve Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia etmişler. Ve gerçekten ehl-i sünnet alimlerimizin çoğu bu yüzden işkence görmüş, hapse düşmüş. Hatta bunlardan bir tanesi kimdir? Ahmet bin Hanbel'dir. Ve zincirle dövülmüş, bağırsakları ortaya çıkmış ve bu vaziyette bile Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir demiştir ve bunun ispatında ne yapmıştır? Yapmıştır. Ama maalesef mahluk olduğu inancını şeytan insanların arasına atmış ve o günlerde İslam'ın filizlendiği günlerde Birçok yetişmiş İslam alimlerinin ölülmesine işkenceden ölmesine sebep olmuştur. Hatta tarih şöyle yazar, küçük Şafi diye bir alimden bahsedilir. O kadar zeki, o kadar alim, o kadar bilimde, hafızada güçlü birisiymiş ki, işkencede, zincirlerde birçok şeyde şehit olmuş, öldürülmüş. Eğer o yaşasaydı birçok fitnenin de, Önüne geçerdi gerçekten büyük bir alim ve muhaddisdi diyor. İşte bu bir fitne onların da ölmesine ve yok olmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Çünkü alemin ölümü, alemin ölümü gibidir kardeşler. Ortalığın cahillere kalması, insanların hem sapmasına hem de saktırılmasına ne yapar? Sebep olur. Doğruyu anlatan Rabbani alimlere şu günde bile ne kadar ihtiyacımız var? Öyle değil mi? Evet, demek ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değil. Ama maalesef bu yaşamış olduğumuz toplumdaki bile çok detayına girip de işte kafanıza bir şey atmak istemiyorum. Maalesef bu fitne hala devam etmektedir. Evet, ama öz cümle Kur'an Allah'ın kelamıdır, bitmiştir. Şöyle bir mesele de var. Bugün Yahudiler yemin ettiklerinde neyle ne Hristiyanlar? Müslümanlar? Şimdi onlara karışı karışına arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Hatta onlardan birisi keler deliğine girse muhakkak sizden de birisi muhakkak girecek. Hatta diyor onlardan birisi ki bunlar Yahudiler maalesef yol ortasında anasıyla Münasebeti, zev... cinsi münasebeti yapsa muhakkak benim ümmetimden de ne yapacak çıkacak diyor Allah muhafaza karışı karışına Ebu Hureyre soruyor radıyallahu anh, bunlar kim ki diyor Yahudiler ve Hristiyanlar mı? başka kim olacak ki diyor bakın bunlar böyle yemin etti diye bize de ne yapmış bu girmiş halbuki yeminde ne vardır vallahi billahi tallahi bitmiştir Allah'ın isimlerinden başka bir şeyle ne yapılmaz yemin edilmez ama gel gör ki bu fitne Kur'an mahluk mudur, kelam mıdır? Öyle bir yer bulmuş ki bu meselede bile fitneye sebebiyet vermiştir. Şimdi alime soruyorlar. Hocam, Yahudiler Tevrat'la, Hristiyanlar İncil'le yemin ediyorlar. Biz Kur'an'la yemin edebilir miyiz? Hayır, düşüttür diyor. Aynı alime başka bir zaman bir soru soruluyor. Hocam, Kur'an Allah'ın kelamı değil mi? Evet. İçindeki her şey Allah'tan bir şey değil mi? İndirdi. Evet. Allah'ın isim ve sıfatları değil mi bir ayet? Evet. Öyleyse bununla yemin ederim. Evet diyor. Şimdi fitneyi gördünüz mü? Aşama aşama. Mesela var ise zekat var mıdır? Minasçıya zekat var mıdır? Yoktur hadiste. Soru. Hocam diyor benim oğlum ticaret yaptı. iflas etti. Bir sürü borcu var diyor. Ben diyor zekatımı diyor oğluma versem de o borçlarını ödese diyor. Olur diyor. Peki hadis ne diyor? Yani meseleler girince meseleler ne yapıyor? Yani uzuyor. Aslı ne yapıyor? Bozulabiliyor. Öyleyse önce bir aslı öğrenelim. Sonra geriden gelen meseleleri anlamayı öğrenelim. İşte zan ifade eden Sohbetin başındaki söylediğim ifadeleri anladınız mı? Zan girdi mi? Zan öyle patlak girer. Anlamazsınız nereden girdiğini. Zan girdi mi? Hangi meseleyi anlamaya çalıştığınızda o iş işlikten çıkmıştır. Dinden çıkmıştır. Onu söyleyeyim ben. Zan ihtiva etmeyen Kur'an ve sünnette bir müşkülat yok. Gidin hangi meseleniz olursa olun güneş kadar nettir. Netliğin bozulduğu nokta senden kaynaklanmıştır. Allah kendilerinden razı olsun. Eskiden alimlerimiz sohbetini bitirirken doğrular Allah'tan, yanlışlarsa şeytanın vesvesesi ve kendi nefsinden kaynaklanan derdi. Allah onlardan razı olsun. Çok önemli bir cümle bu. Doğrular Allah'tan. İşte dindeki meselelerin hal çari de Allah'tan olanlardan. Bozulan her şey bizden. Ne kadar apolettilerimiz, ilmimiz veyahut birileri Şeyhülislam desin. Biz, biz Ebu Bekir radıyallahu an, Ömer radıyallahu anh temettühatçını yasakladığı halde temettühatçı yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Çünkü Allah Ruhuslu vesselam yapmış. Onların o an bilgi dahilinde neydi? Değillerdi. E biz Ebu Bekir ve Ömer'in o yasağını yerine getirmiyorsak sen kim oluyorsun da senin sözünü biz yerine getirelim? Bu alimleri hafife alma manasında değil bakın. Anlatabildim mi? Alimleri hafife alma manasında değil. Dinin değerleri neyse bizim uygulamamız gereken de odur. İnancımızın gereği budur. İman etmemiz gereken de nedir? Budur. Ez cümle burada Allah'ın Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir kardeşler. Ha bu konuda tartışma veya daha fazla bilgi almak isteyen Allah şeke rahmet etsin Talat Koçit'in bir kitabı var. Tercüme edildi diyanetten de. O kitabı alıp kelamcılarla hadisçiler arasında münakaşalar diye sabredebilirseniz tamamen ilmi ayet ve hadislerle gelen onu okuyabilirsiniz. Bu konuyu çok net bir şekilde anlatıyor. Evet, kulların fiilleri Allah tarafından yaratılmıştır. İman meseleden birisi budur. Allah'tan başka hakiki yaratıcı yoktur ve kulların kazandıklarının tümü Allah tarafından yaratılmıştır. Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır. Allah'ın saptırdıkları için ne bir hüccet vardır, ne bir mazeret. Tıpkı Allah subhanahu ve teala'nın şöyle buyurduğu gibi. De ki en üstün ve apaçık delil Allah'ındır. Eğer o dileseydi elbette tümünüzü hidayede erdirip yöneltirdi. Enam. 149. Yine başlangıçta sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Bir kısmınızda sapıklık halk oldu. Araf 29, 30. Yine andolsun cennet için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi hazırladık. E, Araf 179. Ve yeryüzünde ve kendi nefislerinde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mafuzda yaratmamış olalım. Hadit 22. Evet kardeşlerim, kulların fiilleri Allah tarafından yaratılmıştır. Biz buna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Ama dediğim, demin ki dediğim gibi, birisi işte ben günah işledim, şunu yaptım. Allah böyle halk etti, deme hakkına sahip değiliz. Neden? Bizim yaratılış gayemiz birçok derste de gündeme getirdiğimiz gibi nedir? Ben cinleri ve insanları oraya yazdık. Ne diyor? Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah Azze ve Celle İmam Taber'in naklettiği bir nakilde yarattığı her şeye emaneti sunuyor. Yerlere, göklere ne yarattıysa emanetten kasıt nedir? Kulluktu. Her şey hal diliyle Ya Rabbi bu bir emir mi? Yoksa seçme hakkına sahip miyiz? İnsan ve cinden başkası ne yapmamış? Bundan hep kaçınmıştır. İnsanoğlu ne nankör ne aceleci diyor. Ve insanoğlu bunu kabul etmiş. Öyleyse bunun bir neticesi vardır. Yani cennette hak. Cehennemde nedir? Hak. Öyleyse insan bir fiil işliyor. Bu fiili yaratan Allah. İyilikleri tavsiye eden, yapılmasından hoşlanan, yaratan Allah. Kötülüklerden hoşlanmayan, yaratıcı olarak kendisi ama işleyen nedir? Sensin. Mesela ayeti kerimede daha değişik örnekler verelim. Eğer sen diyor yumuşak olmasaydın, etrafındaki kabı katı kalpli olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılır gider diyor. Allah'ın bir lütfu gereği diyor yumuşak. Lütuf olarak okuyu kim vermiş? Kabalık ve katılık kimdenmiş? Kendi nefsimizden. Ama hem yumuşaklık hem kabalık bizim nefsimizde nedir? Vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle Şems 8-9-10'da ne diyor? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? Ilham ettik yani öğrettik insanın yaratılışında hem iyilik hem de kötülük hem doğruluk hem yalancılık nedir? İkisi de mevcut. Sen seçiyorsun Allah ne yapıyor? Azze ve Celle kolaylaştırıyor ama iyiliği seçen de kötülüğü seçen de bildikten sonra diyor. Yani her kim ne amel edecekse etsin ne yapacak? Bildikten sonra İslam'ı da öğrenecek küfrü de. Yani rastgele amel ne yapmayacak? Yapmayacak. İşte Allah Azze ve Celle tarafından fiillerin yaratılma meselesinde bunlara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Her şeyi Allah yarattı. Allah benim böyle olmamı istedi deyip de kestirip ne yapmıyoruz? Atmıyoruz. İçi boş değil bunun. Bazen bakarsınız. Ya ne kadar güzel kiraz ağacı, ne kadar güzel fındık ağacı, bak meyvelere, bakarsın içi bülbül dolu veyahut da kocaman fındıktır, içi nedir? Bomboştur hiçbir şey, yoktur. Bazısını da açarsın, içinde iki tane, üç tane fındığın içi vardır, daha da dolgundur. Onun için Allah'ın fiilleri yaratma meselesi dedeme bu başıboş, çıplak, alınacak bir mesele değil ama bu konuyu maalesef ancak günah işleyen küfür ehli istismar etmiştir. İman ehli bir günah işlediğinde sanki dağ kafasına inecekmiş gibi hisseder. Ama küfür ehli sanki bir sinek konmuş gibi daha arkadan daha nasıl günah işlerim diye şeytanlık düşünür. Evet. Yine kardeşlerim insana isabet eden hayır ve şer Allah'ın kaderi ilendir. Biz buna iman ederiz. Hayır ve şer, hoşnutluk ve acı Allah'ın kaderi ilendir. Kaderle alakalıdır. Geçmişte olduğunu ve Allah'ın kaderi, e, kaderine iman etmemiz gerekir. Ve fayda veren de, zarar veren de ancak Allah'tır. Onun dışında hiç kimse insana fayda da zararda ne yapamaz? Veremez. Mesela bir gün aleyhissalatü vesselam biliyor musunuz diyor. Hiçbir hastalık bulaşıcı değildir diyor bu meseleyle ele Oradan bedevinin biri diyor ki, Yama diyor şu uyuz develere diyor o uyuzluk nasıl bulaştı o zaman diyor. Ya yani o uyuz o ilk uyuz deveye diyor hastalığı kim verdiyse diyor. Yani Allah istemedikçe hiçbir şey ne yapmaz olmaz. Hatta bu noktada bir anımı anlatayım. Ee, bir arkadaş kanser şeyine ne diyorsun doktora? O daldan bir arkadaştı. Ben dedim ki nasıl çalışıyorsun orada dedim ya. Hep böyle hastane onkolojide doktordu. Kanserle alakalı branşa bakan bir doktor. Kanserolog mi bunu? Evet, işte. Bilgi farklı bir olan. Böyle devamlı muhabbet ediyoruz. Dedim ki ya bu hastaneye girdim hani gidip geldiğinde kendinde bir şey hissediyor musun? Hani hep insanlar temiz Hani ormana gider, niye gider? Temiz hava almak için. Güzelliğe gider, niye? İçinin açılması için. Rahat yaşamı, standartı insanlar sever. Hiç kimse mikrobun bol olduğu bir yere ne yapmaz? ola kolay gitmez. Dedim sen de bir sıkıntı oluyor mu? Yok hocam ben Müslümanım elhamdülillah dedi. La onlar gavur mu dedim. Hocam da, şeylerini bir çek dedi, çekmecelerini. işleri i̇şte hap doludu. Avuç avuç ütarlar, ne yuttuğunu da bilmezlerdi. Ben onlardan dava geçerim dedi. Çünkü bu hadis benim hayatıma yön verdi diye bir anısını da anlattı. Hiçbir hastalık silah edici değildir. Aynen hadis şerifte Allah Resulunun eslati ve bir gün merkebinde giderken terkisinde kim var? İbn Abbas. Kulağından tutuyor. Ona diyor ki, ey delikanlı, sana bazı cümleler söyleyeceğim. Bunu iyi belli diyor. Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun. Gözetsinler. Muhtasar geçiyorum. Unutma diyor. Bütün insanlar bir araya gelse sana bir fayda vermeye çalışsa Allah istemedikçe almaz. Bütün insanlar bir araya gelse sana zarar vermek istese o istemedikçe olmaz. Diyor. Bu çok önemli hem de tevhidi, kaderi meselelerden nedir birisidir. Biz de buna işittik, bu şekilde iman ettik. Öyleyse bize düşen, emrolunan şekilde yaşama, kuruntulardan, akli şeylerden uzak durma. Eğer onlara düşerseniz ne yapamazsınız? Oradan çıkamazsınız. Evet, demek ki kader meselesinde bu meselede çok çok nedir? Önemli. Ama inandım diyen bir insan, arabası varsa bir bakıyorsunuz aynanın yanında şöyle bir şeyler bağlı. Ne bu? Okumadığı Kur'an'ı iyice küçültürmüş. Oraya asmış. La sen bunu okuyabilir Yok hocam da gözümün önünde dursunuyor. La gözün önünde durursa kafanda dursun, hafız o ayetleri oku. Orada ne işi var? Ya 40 dereceden getiriyor ki ben ondan fayda bekliyorum veya beni koruyor demiyor bak. Veya bakıyor ek söze bir tane patik bağlamış. Bu ne? Yağıştır. Işte Ney, ne, niye koyuyorsun? Veya çocuk oluyor, hemen bir maşallah alıyor, altın takıyor. Yani niye astın maşallah? Veya nazar boncuğu diyorlar, gök boncuğu. Arabanın göğsüne, kapıya eski at nalı veya hayvan olur yayacak. Bakın boynunda şey vardı, mavi bok gök boncuklar var. Bunlar ne kardeşler? Hani biz hayrında şerrinde Allah'tan olduğu inancına sahip iman ehli insanlardır. He? Bu ne şimdi? Yani sana bir bela gelecekte o gök boncuk mu koruyacak? Yani birisi sana nazar de o daktığın nazar boncuğu mu engelleyecek? Veyahut senin bebeğin oldu birisi baktı da nazar diyecekte senin o daktığın altın maşallah mı o çocuğa mani olacak? Daha birçok şey var da saymayayım. İdeyi böyle örer koyarlar o S derler S'yi koyarlar bilmem ne koyarlar da koyarlar. Ya kardeşler hani biz Allah'a iman eden insanlardık. Bunu kim yapıyor? Koyul yapmıyor. Bizim inandım diyen insanlar yapıyor. Öyleyse kadere iman, şey, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyorsak önce bunları da hayatımızdan ne yapacağız? Çıkaracağız. Hem iman ettiğini söyleyeceksin, hem de tamam Allah'ım aynı müşriklerin yaptığı gibi onlar denizdeyken, fırtınadayken ne yapıyorlar? alisaneye yalvarıyor. Karaya çıkınca olmaz. Rabb'a sırt ne yapamazsın? Dönemezsin. Sonra Allah'ı unutursan Allah da sana seni unutturur. Yaptığın hal, hareketin ne olduğunu anlayamazsın bile. Öyleyse iman dediğimizde hayır ve şer neyse olduğu gibi kabul et. Belki senin şer gördüğünde hayır var. Bakın salih kul denize, sahile çıktığında oynayan çocuğun kafasını kopardı mı? Musa aleyhisselam itiraz etti. Sen masum bir çocuğun kafasını nasıl ki koparasın, nasıl öldürürsün? Eğer o yaşasaydı onun anne ve babası salihlerden de o ne yapacaktı? Bozacaktı. Kim biliyor bunu? Allah biliyor. Öyleyse kardeşlerim bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir. Önce bir şey gördüğümüzde İman etmesini bir bilelim. Allah'a bir samiyetimiz, teslimiyetimizi bir ne yapalım? Gösterelim ki ondan sonra meseleyi anlayabilirim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sonra bir savaşa çıkarsınız. Karşıdaki düşman çok çok güçlü olabilir. Sizin elinizde teçhizat olmayabilir. Başınızda peygamber dahi olsa bir ağaçtan hayır ve şer. Duygularınız galibe çalarsa bekleyebilirsiniz. Bize de şöyle bir zahdlemat edin sen. Ama burada bakın Ali Selametü Vesselam o kadar güzel bir eğitici ki örnek bir davranış gösteriyor bize ve ne diyor? Hemen inen bir ayetten örnek gösteriyor. Ha siz müsluk oldunuz, kafir oldunuz demiyor. Ne diyor? Spanallahdir. Aynen siz Musa'nın kavmini. Allah'ın yardımıyla Kızıldeniz'den karşıya geçtiklerinde, buzaya tapan bir kavim gördüklerinde, ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz diyor. Hemen mesela ortadan ne yapıyor? Kalkıyor. Hayır da şer de Allah'tandır. Geçen derste Harun Hoca'nın işlediği işte gibi, gelen ifadede eğer uğursuzluk olsa idi diyor, en çok bizde ne var? Arabayı tekmelerler, atı tekmelerler, evden derler, kadından derler. Olsaydı üç şey de olurdu diyor. O da nedir? Kadın, ev ve binit. Olsaydı. Hayır da şer de Allah'tandır. Ama bu noktada şunu söyleyeyim. Alimin bir tanesi diyor ki Allah onlardan razı olsun. Rabbani alimleri bize de nasip etsin. Ben diyor merkebimin, binitimin bir serkeşliğini görsem yani bana itaatsizliğini, aksiliğini görsem hemen oturup düşünürüm. O gün Allah'a ne isyan ettim de bu bana böyle direndi derim diyor. Bulur, tövbe derim bir de bakmışım ki okuyom da Görüyor musunuz bakışı? Yani bakış çok önemli. Hayır da şer de Allah'tandır. Öyleyse biz İbn Abbas rivayetinde geldiği gibi Allah'ın hakkını her yerde koruyalım, gözetelim ki Allah da bizim hakkımızı her yerde korusun, gözetsin. Evet. Demek ki hani bu konuda söylenecek çok söz var ama kader meselesini ayrı yeten hasreten işleyeceğim için ömrümüz varsa, Allah izin verirse orada inşallah daha da buna değinmeye çalışacağım. Demek ki kimse kimseye Allah istemeden ne zarar, ne de fayda ne yapamaz mı? Bu bitmiştir. Zenginlikte, fakirlikte, ganilikte, hastalıkta, şifada, imkanlı olma, imkansızlıkta, hürlüğünde, köleliğinde ancak Allah'ın Azze ve Celle'nin sana dilemesiyle alakalıdır. O kadar. Evet yine iman etme esaslarımızdan bir tanesi son maddeyi bugünlük işleyip Allah'ın Azze ve Celle'nin dünya semasına nuzulu Biliyorsunuz hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya nuzul eder ve yok mu benden isteyen ona vereyim, yok mu benden af, mağfiret dileyen onu affedeyim der. Bu her gece ne yapar? Devam eder diyor. Kardeşlerim bu haktır, iman esaslarından bir tanesidir. Biz de bunun keyfiyetine, nasıllığına, niceliğine bakmadan olduğu gibi ne yaparız iman ederiz. Bunun nasıllığı, niceliğine girmeyiz. Maalesef geçmişimizden, selefimizden Allah kendisinden razı olsun İbn Teymiye bu konuda gerçekten çok büyük bir iftiralara uğramış ve gerçekten ciddi olarak da karalama kampanyası yapılmış ve onun üzerinden de hala bu mesele e, didilip fikir kirliliğine sebep olunabiliyor. Bunun da sebebi biz Müslümanların, umumen diyorum, dinlerine sadık olmamaları, samimi olmamaları ve dinleriyle alakalı bilgiye sahip olmamaları küfür ehline de çok rahatla imkanı ne yapabiliyor? Sağlayabiliyor. O gün olan meseleyi şöyle nakledeyim. İbn-i Teymiye, Allah kendisinden razı olsun, hutbe irad edip, hutbeden inerken bir tanesi ee, bu hadis-i şerifi soruyor. Allah diyor alt semaya nasıl iner? ehl sünnetin itikadı nasıl? Nasıllığına, niceliğine? Müthiş Ve bu şekilde de soru sorma nedir İslam'da? Müthiş Yok. Biz iman ediyoruz. O ara şeyh ne düşündü bilmiyorum. Münakaşa da etmeden direkt hutbeden inerken ben insanım. Gördüğünüz gibi hutbeden iniyor yüksekte Ben iniyorum. O Allah o da keyfiyetine göre iner, inerim diyor, o şekilde iner. Ha, İbn Teymi aynı benim gibi iner diye tevil ederek ne yapmışlardır? Kendilerini e, iftiraya gitmişlerdir ve birçok meseleye gitmişlerdir. Buradaki gelen ifade, nasıllığına niceliğine girmeden ne yaparız? İman ederiz ve itikadımız Allah Azze ve Celle her gece, gecenin üçte birinden sonra bize bir imkan sağlıyor. İsteriyor benden. Sana vereyim. Tövbe et. Seni ne yapayım? Affedeyim. Yapıyoruz mu? Yok. Olmaz. Falan günün falan gecesi bak berat gecesi diyor. Sabaha kadar uykusuz kalırlar. Bak diyor bu gece diyor 100 rekat namaz kılarsan diyor. Lan millet günde kaç rekat kılıyorsun? 27 mi? Farzları ele alın. Ya bunu kılmıyor adam. Gidiyor onu ne yapar? Gündüzü oruçlu gecesi namaz kılarsan işte bu gecede şunu şunu okursan şöyle şöyle yaparsan bunu gidiyor adam harfiye ne yapıyor? Yerine getiriyor ama beş vakit namaz onu kurtaracak onu ne yapmıyor? Yerine getirmiyor. Ha demek istediğim şu her gece gecenin üçte biri geçince Allah Azze ve Celle en alt semaya nuzul ediyor mu? Benden iste vereyim diyor mu? Ya da TB istifar et, sen affedeyim diyor mu? E diyor. E biz bunu ne yapmıyoruz? İnkar ediyoruz, reddediyoruz, bu böyle olmaz diyoruz. Ama birileri bir şeyler uyduruyor, onun peşine insanlar ne yapıyor? Hura! Camilerde kutlanıyor, bir yerlerde kut, herkes birbirine mesaj atıyor. Atsana bir tane ayet bugün iman et. Bak, o müminler ki işte nasihatı alır veya daha akıllı başına getirici veyahut cennet ayetleri veyahut korkutucu cehennem ayet asana yok ama kandil mesajları başka mesajları ne yapar gelir Allah bizleri mağfiret etsin doğruyla amel etmediğimizde batıl neymiş hemen yanı başımızda ve hakkın kabul olmadığı ortamlarda bakın batıl hem de bütün Erkan tarafından kabul görüyor değil mi? ama hak görme. Niye? Çünkü hakkı yaptığında cennete gideceksin. Batılı yaptığında kapılar sonuna kadar açık. Gelen pat düşüyor aşağıda. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanmı kullardan eylesin. Anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala imanı Hakkıyla öğrenen, hakikatiyle öğrenen hayatına geçirenlerden eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve tevbilih. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.